Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'înuhu ve min siyyi'i ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun. Bundan bir önceki dersimizde hatırlarsınız tefsir yapacak olan insanlarda veya Kur'an'ın anlamını açıklamak gibi bir yükümlülük altına giren kimselerde bulunması gereken bazı özellikleri ve hususiyetleri kısmen de olsa Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayanarak vermeye çalışmıştık. Bu vesileyle orada bir nevi tefsir usulüne dair klasik tefsir tasnifleri dışında özet mahiyette bir şey vermeye çalıştık. Bugün ise inşallahu teala benim niyetim, arzum o ki Yusuf suresinden bir veya en çok 3 ayet-i kerime işlemeyi istiyoruz. İnşallah eğer Allah nasip ederse ilerideki derslerimizde de hep beraber bunu işleyip istifade etmeye çalışacağız. Yusuf suresi bildiğiniz gibi Mekki olan surelerdendir. Müfessirlerin bir kısmı derler ki, hicrete yakın olarak inmiştir. Bir kısmı da, hayır hicretten çok çok önceleri inmiştir derler. Hud suresinden sonra inmiştir. Ve Kur'an sureleri içerisinde, peygamberlerin ve nebilerin kıssalarını, hayatlarını anlatmada, Kur'an kıssalarının, peygamberlerin hayatını içeren kıssaların en güzeli, en latifi, en duygusalı ve en çok ibret ve hikmetlerle dolu olan yani mev'izeyle dolu olan bir sureyi kelimedir. kerimedir. Bu vesile ile Kur'an'daki kıssalar işlendiği zaman en çok dikkati çeken Yusuf Suresi olmuştur. Çünkü Yusuf Suresi hem düzen açısından hem tarihi olayları belli bir seyir ve kategori içerisinde vermesi bakımından Hud Suresi, Yunus Suresi veya buna benzer efendim Kasas Suresi gibi surelerden farklı bir şekilde bir olayın tamamını bir bütün olarak tek başına işleyen bir suredir. Ve Kur'an'da ayetleri yani içindeki kısaları ve hikayeleri tabiri caizse, yani anlatımdır aslında Arapça hikaye. Anlatım demektir. Anlatımları tekerrür etmeyen tek suredir. Mesela Enbiya suresinde bütün peygamberlerden bahsediyor. Kut suresinde birçok peygamberden Nuh aleyhisselam'dan, salihten bahsedilir. Hud aleyhisselam'dan bahsedilir. Ama Yusuf suresindeki kıssalar bir başka yerde tekrar etmez. Edilmez. Bunun da çok e, ilginç yanı diyorlar ki allah Teala bu surede zaten ahserul kasas ifadesini kullanmıştır. Ben derslerinde dikkat ederseniz Kur'an söylüyor demeyi çok az kullanırım, çünkü Kur'an bizim Rabbimiz değil, Allah söylüyor. Kur'an diyor ki, tamam Kur'an diyor ki ama niye Allah'ı çıkarıyorsun devreden? Yaratıcı kudret diyor. Firavun'un belamı, Allah'a yaratıcı kudret diyor, Allah'a devrenden çıkarır, sıfatlarını önemsiyor. Anlaşıldı mı? Allah'ın sıfatları mı yaratıcıdır? Yaratıcı kadir denir, el-kadir, el-hakim denir. Ama bu ne yapıyor? Yaratıcı kudret diyor. Sen neden bahsediyorsun? Bunun için insanların zihninde gerçekten korkunç bir fırtına estiriyor bu insanlar. Tıpkı Beni İsrail'e uğradığı o dalalet, cehalet, fırtınası, kaosu bugün gerçekten bu ülkenin insanlarının zihninde estirilmeye çalışılıyor. Ondan dolayı Allahu Teala ne demiştir? Biz sana kısaların en güzelini anlatıyoruz. İleride göreceğiz, bunun üzerinde Müslüman olduğunu söyleyen fakat aslında mucizeleri, kıssaların hakikatini tümüyle inkar eden modernist ve kafirlerin kendilerine ne o selefi dedikleri adamlar var ya bu adamların felsefelerini göreceğiz. Neo selefiler kim oluyormuş ki onlar selef akidesinin sahipleri olsunlar ve selefin yöntemi, metodu çizgisi üzerine Yürümüş olsunlar. Ebu Hanife seleftendi. Abbasi devletinin başkadılığını kabul etmedi. Senin selefi dediğin Muhammed Abdof İngilizlere müftülük yaptı. Ve küfürle yöneten mahkemelerin başında kadıydı, mahkeme reisiydi. Bugün İslami bir mahkemede, İslami bir meselede, İslami bir meselede hükümle hüküm veriyordu. Öbür gün Fransız kanunlarıyla yönetimde hüküm ama maalesef Türkiye'deki gençlik, bu insanlar iç yüzünü bilmediği için Türkiye'de bu insanlar bizlere at ayrı tanıtılıyor, amaç başka. Çünkü onu sahneye çıkaracak ve arkasında başka şeyler çevirecek adamlar. Başka düşünceler gündeme getirecekler ve zarar gören aslında Kur'an'ın bizzat kendisi olacak. İleride örneklerle bunu serpideceğiz inşallah. Şimdi bu sureye girmeden yine birkaç şeyden daha söz etmemiz gerekiyor. Bilirsiniz ki Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler harflerle başlarlar. Değil mi? Ne gibi? Elif, lemmin yâsîn bâhe Elif la Mim Sad değil mi? Harflerle başlar. Bunlara huruf mukatta'a demiş müfessirler. Kesik kesik kesilerek indirilmiş olan harfler. Bunlar bir ayet hükmündedir. Tefsirini hakiki ile gerçek anlamda tefsirini ve tevilini ancak Allah bilir. Ama bazı müfessirler tevil etmeye kalkışmışlardır şu harf şu anlama gelen kelimenin başındaki harftir demişlerdir. Mesela İbn Mesut'tan, İbn Abbas'tan bu konuda nakiller gelir. Ancak her halükarda ben şahsım olarak bunda bir şey söylemeye cesaret edemiyorum. Allah öyle indirmiştir ve Allah'ın indirdiğidir, tenzildir, vahidir, değil mi? Allah'ın gönderdiği kelamdandır ve o öyle seçtiği, istediği için hikmeti gereğince hakim bir biçimde onu Kur'an'da indirmiştir. Kâfirlerin hayretini artırmak, onların akıllarını şaşırtmak ve Kur'an'ın harikalığını onlara göstermek için Allah-u Teala buyurmuştur. Tıpkı bilgisayardaki şifre gibi, şifreyi bulamadığınız zaman giremiyorsunuz. Hiçbir şey alamıyorsunuz bilgisayardan, size bir şey İşte. Bu bir şey vermeyen programı siz acaba nasıl çözerim diye bir sürü gayret sahip edersiniz. İşte o gayretinizde zihni bir gelişim kaydedersiniz. Tabi demek değildir ki elif, la, ra nedir? Bir araştıralım sabah, akşam, gece, gündüz, yaz, kış, yüz yıllarca. Acaba elif, la, ra'nın altında ne var? İşte bazı dalalet fırkaları ve batini meşreplere mensup olanlar bu harflere muhtelif şeyler yüklemişlerdir. İşte Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki B, onun yanındaki Elif vardı, o nereye gitti, nereye kayboldu, bilmiyorum ne oldu. Bunları araştırmakta neşgul bazıları. Nereye gitti oldu? Çok büyük değilmiş bu da. <gülüyor> bu harflerle inmiş olan bazı sureler vardır. Onlara da ileride inşallah değineceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. الف تلك ايات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قرانا عربيا لعلكم تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك احسن القصص Bima hana ile ke her Kuranıe ve in ku temmin kahi leminelhaffi bu Sadık Allah bu üç ayetin inşallah kısa bir anlamını tanıyalım sonra devam edelim bu Evetiflam Ra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem erif, Lam, Mim hakkında diyor ki bunun hepsi bir tek kelime bilgidir. Elifun harfun ve lâmun harfun ve mîmun harfun velhasanatu bi'aşri emsaliha. Elif bir harfdır. Lam bir harf ve bir harftır. Her hasene on misk Allah katında karşılık görür. Dolayısıyla Kur'an'ın bir harfini bile tilavet etmek hasenedir. Değil ki tümünü tilavet etmek, tümünün ilmini öğrenmek ve o ilmi insanlara ulaştırmak, onun için gayret etmek tilke ya turu mubin bir bakma işte bu veya işte şu yani dikkati çekmek için kullanılan bir işaret edatı sıfatıdır bu ayetler af açık ve seçik olan bir diğer anlamıyla açıklayıcı, hakkı, gerçeği ortaya çıkarıcı olan kitabın ayetleridir. Onun için ileride kıssalara değindiğimizde kıssalar hikayedir, masalımsı şeylerdir, mitolojik temsillerdir diyenler nasıl Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdir, bunu bizzat göreceğiz. Çünkü Allah bu suredeki ayetlere dediği gibi başka suredeki ayetler için aynı şeyi söylüyor. Tilke ayatul kitabil mübin El er mübin olan kitabın ayetleridir. Ayeti temsile sokacaksın, temsili mitolojiye çevireceksin. Eskilerin, Arapların Kur'an'ı suçlamada esatirul evvelin dedikleri, esatir bazıları ilk öncekilerin masalları yazmaları, esatir mitolojidir, felsefe diliyle, mitolojidir. Ve mitoloji ileride göreceğiz, nasıl hurafeleri içeriyor ve Kur'an kısalarıyla mitoloji arasındaki farkı bir görelim. Yoksa hepiniz elinize alıp Kur'an'ı rahatlıkla işte bunlar veya şu ayetler, Allah'ın açık değil mi? kitabının ayetleridir. Bu meali hepimiz okuruz. Bunda hiçbirimiz zorlanmayız. Ama öyle şeyler var ki, Kur'an üzerinde spekülasyon yapılıyor, Allah'ın kelamı tartışma konusu ediliyor ve Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamı olmaktan çıkarılmaya çalışılıyor. İşte eğer biz Kur'an öğrenirken, Kur'an tefsiri yaparken, Kur'an'da ilgili geliştirilen fikirleri, düşünceleri ve felsefeleri getirip anlatmaz isek biz vebal Bu bakımdan birçok insan benim sözünü o ettiğim şahıslar hakkında benim çok katı olduğumu acımasız bir şekilde onları eleştirip onlara saldırdığımı ölmüş onlarından sonra bile onlara dil uzattığımı söylüyorlar. Halbuki ben onlara dil uzatmıyorum. Ben hakkı, hakikati söylüyorum onların sözlerinden, onların torbalarından çıkarıp onların önüne koyuyorum iftira etmiyorum kimseye. Elimizde kaynaklar var, elimizde belgeler var. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَابِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِدُونَ اِنَّا Biz Allah Azze ve celle, dikkat ederseniz melekleri inzalı, tenzili, vahyi söz konusu ettiğinde kainattaki ayetlerini ve emirlerini icra etmeden emretmede ve bununla ilgili ayetlerde inna der. Nahnu der. Değil mi? Çoğul zamirini kullanır. Çoğul zamirini. Bu vesileyle doğrudan doğruya melekleri Allah'ın hizmetinde olan, emrinde olan, gece gündüz ona hizmet eden ve itaat eden, onu tesbih eden melekleri de içerir. Arapça olan, Arap diliyle inmiş olan bir Kur'an indirdik. Kur'an-ı Arabiyya. bazılara sözcük anlamı olarak Arap kelimesinin veya Muarrab veya Müstearrab kelimesinin veya Taalib kelimelerinin işte efendim bir yolu veya buna benzer bir zemini dümdüz gün hale getirmek insanların hizmetine verecek şekilde kullanımlı hale getirmek anlamı geldiğinde söylemişler. Le'allekum ta'kilun akıl edesiniz diye. Şimdi bazıları le'alle ismi fiil türünden bir kelimedir. La'alle umulur ki olaki şeklinde çevirirler. Bunlar muhtemel olan manalardır. Yani Kur'an, insanların akıl etmesini Allah'ın emriyle isteyen bir kitap. Daha önce izah ettik, akil etmek nedir? لَعَلَّكُمْ ta'akilun. Eğer insanlar akle etmeyeceklerse, daha önce anlatmıştık. Allah niye müşriklere akıl etmez misiniz diyor. Bu nasıl bir şeydir ki Allah bunu hem müşriklerden hem müminlerden istiyor. Akletmek nasıl bir şeydir ki Allah onu hem müşriklerden hem Müslümanlardan istiyor. Ve bu akl denen şey, atletmek denen şey nedir ki Allah kitabının anlaşılmasında O'na güvensin? Yani kitabının fehm edilmesini akla havale etsin. Bu nasıl bir şeydir? Kafir mümin değil, müşrik de mümin değil. E o mümin ve müslim olmadığına göre, bu adam Hangi akletme düzeyinde Kur'an'ı atlenecek? Onun atlettiği Kur'an, hakikaten Allah'ın kelamı olan Kur'an mı olacak? Neyi atletmesini istiyor Allah Hz. O'nun anlıyor? Onlar Arap ve Kur'an Arapça diyor. Anlıyorlar, tilki kitab kitabil mubin, bunu hemen anlıyorlar. Hiçbirisi bunu anlamakta zorlanmıyor. Kul ey ayetleri. Hepsi bunu anlıyor. Kur'an'da bize böyle deniyor. Allah bize böyle söylüyor. Herkes bunu anlıyor. Çekmiştir. Şimdi aslında müminler için ve diğerleri için de akletmek aslında İslam'a girmektir. İbn-i Teymiy Rahmetullah'ın tefsirinde der ki, لَوْ كُنَّا نَعْقِلُوا اَوْ نَسْمَعُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ ayetini tefsir ederken, eğer biz akledip işitseydik, biz Cehennem'in ashabından olmazdık. O zaman ne oluyor ya, akletmek? Arapçada akıl kelimesi bağlamak demektir. haykal deveyi bağladığınız ipin adıdır ve herhangi bir hayvanı bağladığınız akıldan gelir tamam mı? öyleyse bu ne anlama geliyor? Rabbetmek, etmek bağlamak anlamına geliyor fakat Kur'an'ın tanımladığı ve Kur'an'ın sözünü ettiği akletme hadisesi aslında tamamen eylemdir İdealistler ve rasyonalist felsefeciler batıda, gerçi bugün aklın tanımı batıda değişmiştir. Yani bundan 50 yıl önce akletmekle 20 yıl önce akletmenin tanımı farklı farklı şeylerdi ama gittikçe tanım değişiyor. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim akletmeyi sadece zihinsel planda insan beyni içinde cereyan eden bir olay olarak tanımlamıyor. İslam'da akletmek etmek, temyizi, karar vermeyi, karar almayı, muhakeme etmeyi, değil mi? Gündeme getiren bir olaydır. Öyleyse akletmek Kur'an-ı Kerim'e göre nedir? Müslüman olmak ve eylem sahibi olmaktır. La <gülüyor> ta'kilu, niçin diye ayet-i kerime? Şimdi biz diyoruz ki adam çok akıllı çok akıllı olmasını neyle ifade ediyoruz? Yaptığı işlere bakıyoruz. Ortaya koyduğu pratik, ortaya koyduğu eylemle. Ha o zaman biz Descartes'in düşünceyi ki düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki bizde düşünceyle eylem ayrıdır. Ama laik materyalistler ne diyorlar? Hayır diyorlar, düşünce özgürlüğü vardır ama eylem özgürlüğü biriniz yoktur. Onlar aklın tanımını aslında saptırıyorlar. Yani felsefi olarak bile esvel-i Felsefi olarak bile süfli bir makamdadırlar. Neden? Çünkü aklı gerçek anlamda onları da tanımlayamamıştır. Bunun diyorlar ki efendim, efendim düşünde suçluları. Eylemi siyasi suça sokuyorlar. Tebliği, konuşmayı işte beyan etmeyi de düşünce suçuna sokuyorlar. Ama İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da bir insan neyi düşünüyor ise onun eylemi olur. Yani bir insan şirki tefekkür ediyorsa, bid'atle zihnen, kalben müştevil oluyor ise, o insan bid'at ehli veya şirk ehli veya küfür ehlidir. Yani onun akidesi ise ona amel olur. Bitti. Adam kalben münafık, nifak üzere onun kalbini halis İslam üzere ve amellerinin halis İslam üzere olması mümkün değildir. Münafıklar zahiren İslamı sergiliyorlardı, değil mi? Ama söyledikleri sözlerden dolayı kafir olmuşlardı. Dikkat edin. Münafıkus suresinde Allahu Teala münafıkları nasıl anlatıyor? Biz biliyoruz inanıyoruz ki sen Allah'ın resulüsün diyorlar. Bakın. Sen Allah'ın resulüsün diyorlar münafıklar. Geliyorlar yeminler ediyorlar. Yahlifune <gülüyor> billahi Allah'ın adını anarak kasemde yeminde bulunurlar. Ama buna rağmen Allahu Teala diyor ki ve la kad kalu kelimete'l kufri ve ba'de islamihim. Söyledikleri sözlerden ötürü kafir oldular. Ama şimdi bizimkiler sözü ne küfürden sayıyorlar ne de imandan sayıyorlar. Bu ne biçim iştir kardeşim yani? Küfür sözü söylüyor, kafir olmuyor. İslam'ın sözünü söylüyor, İslam oluyor. Allah Allah, bu nasıl iştir? He? Ama Allah da diyor ki, وَلَقَدْ قَالُوا andolsun, olsun, kasem olsun ki, küfür olan kelimeyi, küfürün kelimesini söylediler ve İslam'dan sonra kafir oldular. Seni küfre sokacak olan bir kelimeyi, bir sözü, bir yazıyı, bir makaleyi, bir araştırmayı, bir eveti veya hayırı, dikkat et küfre delaletecek de olan bir şey söylediğin zaman, iradenle bunu yaptığın zaman kafir olursun Alış muhafaza biliyorsun. O bakımdan yani biz Kur'an kavramlarının öyle üstün körü geçmiyoruz. Benim amacım ve benim maksadım şudur ne kadar hizmet edebilirsem, ne kadar anlatabilirsem bilgim ve imkanlarım dairesinde Kur'an'daki kelimeleri, anahtar kelimeleri vermektir. Bu kelimeleri kavrayan ve bir nebze olsun Kur'an diline vakıf olan hiç olmasa, Kur'an diline vakıf olan bir insan, Kur'an'ın birçok hazinelerine vakıf olur. Ama siz burada dinler ve şerifle benden bir şey almak isterseniz, Allah da bana aynı şevki verir. Ama siz bu şevki göstermezseniz Allah da benden alır. Karşılıklıdır bu. Terazi gibi. Buradan alırsın burası ağır basar. Oradan alırsın burası ağır basar. Denge bozulur. Demek ki leallekum ta'kilun akletmek bu bakımdan ilimle beraber önemli bir makama sahiptir. İlim etmenin tanımı ayrıdır. O uzun süren bir şey olur. Bu bakımdan akletmenin ne demek olduğunu yani akletmek, itikad etmek ve amel etmektir. Işte. Neden akletmek, itikad etmek ve amel etmektir diyoruz? Çünkü akledemeyen ve akletme melekesi ve ehliyeti münhadim olan, yok olmuş olan bir insan şer'i hiçbir emir-i Şimdi öyleyse, bir insan amel etmiyor ise, zihnen diyor ki ben Allah'a inanıyorum, İslam'a inanıyorum, Kur'an'ın bütün getirdiklerine inanıyorum diyor ise, bu insan akıllı mıdır, akılsız mıdır? Hangi kategoride bu adamı değerlendireceğiz? Adam namaz kılmıyor, reddediyor veya tembelliğinden diyor, ben tembelliğinden kırmıyorum işte diyor. Bir bahane kuruyor. Kur. Zekat vermiyor. Örtünmüyor, haramdan kaçınıyor, şirk olan şeylerden, hatta şirkeye götüren vesilelerden kaçınmıyor. Bu insana akıllı insan muamelesi mi yapılacak, yok akılsız insan muamelesi mi? Olay şudur, İslam'ın dışında yaptığı şeyleri akletme düzeyinde yapıyorsa bu insan akıllıdır. Akledebilen insandır. Yani melekeler tamamen yok olmuş insan değildir, onun için o muhakkaza edilir. Cezalandırılmış. Çünkü melekeler yok olmuş değil. Bakın ben o insan teklife muhatap olan melekeleri hepsine sahip olduğu için melekeleri yok olmadığından ötürü sağır değil, ilsz değil, kör de değil. Melekeleri yerinde. Ha, o zaman Allahü Teala ona diyecek ki: <gülüyor> Biz size kulaklar verdik, gözler verdik, kanlar verdik. Onlar açıkleriz diye. Biz size annelerizin karnından çıkardık hiçbir şey bilmiyordunuz. Ah razı olsun. Kim mutunum hayat, mahcuzat bir mutunum hayat. Her neyse. Yani hem çıkardık hem çıkarıldınız. وَجَعَلِ لَكُمْ سَمْعَوَ الْاَبْسَرَوَ الْاَفِدَ Size kulaklar verdi, işte gözler verdi, kalpler, yürekler verdi. Ne için? Tefekkür edesiniz, düşünesiniz. Öyleyse akletme melekeleri ve ehliyeti sende varsa, sen kesinlikle Allah'ın emrine muhatap olduktan sonra yerine getirip getirmemene göre Allah katında muamele görürsün. <gülüyor> suresinin başındaki elif, lem, ra tilke ayatul kitabil mubin ayetiyle o surelerdeki ayetler arasındaki benzerlik ve neden harflerden sonra genellikle Kur'an'a işaret edilmiş veya Kur'an'la kasemde bulunmuştur allah Teala. Öyle ya, bunun bir anlamı var. Yani Allah Azze ve Celle ne diye bir harf zikredecek? Yazacak işte, indirecek, elif, Lam ra, elif, Lam mim, üç tane harf zifredecek, arkasından Kur'an'ı gündeme getirecek. Hemen hemen Kur'an-ı Kerim'deki harfle başlayan surelerin tamamına, yani yüzde doksanına yakını, ya Kur'an'ın Kur'an'a işaretle başlamıştır veya Kur'an'ı tazimle başlamıştır veya... Kur'an'ın Allah katından tenzilun mesela min hakimin hamid gibi ifadeler vardır. Bunlar da Kur'an'ın belagatini ve güzelliğini ifade etmek için zikredilmiştir diyor alimler. Yunus suresinde Allah azze ve celle yine aynen Yusuf suresindeki gibi elif lam ra ile başlar. Tilkä ayetü el Hakim. orada ne dedi? El Kitab el Burada ne dedi? Yunus Suresinde el Kitab el Hakim. Tilkä ayetü el Kitab Hakim. Yani eğer müstakil okusanız el Kitab Hakim de diyebilirsiniz. Ayetin yarabına göre. Yani ayetin içindeki siyaka göre okursanız el kitab hakim hakîm Okur. Hud suresine bakıyoruz. İlk ayet-i kerimesi el ra Bu ayetler yani bu harfler o kadar tesir ediyor ki müşrikler üzerinde duydukları zaman akılları başlarından girdi. Nedir acaba Muhammed'in getirdiği bu şeyler? Şiir değil. Şiir değil. Mitoloji diyorlar. Mitoloji değil. Mitolojinin bir mantığı var. Mitoloji, mitoloji deli mantığı, deli gömleği, deli resmi gibi bir şeydir. Picasso'nun çizdiği resimler gibi bir şeydir. Mitolojinin mantığı yoktur. çarpık bir mantığa sahiptir ama Kur'an ayetleri öyle değil. Burada ne diyor bakın? Kitabun öyle bir kitaptır ki anlamındadır. Haza kitabın demektir. Bu öyle bir kitaptır ki uh kime ayatuhu Yunus suresine ne dedi? El kitab el hakim muhkem olan bir kitaptır. Önce hiç onlara ispatla çalışmıyor. Doğrudan doğruya Allah Azze ve Celle kafirlere kendi kitabının en belirgin sıfatlarından bir tanesini gözlerinin içerisine sokuyor. Hakim, muhtimet ayet hu ayetlerin muhkem kırılmıştır. Nasıl muhkem kılınmıştır? Öyle muhtemlendir ki insan olduğu veya beşerden herhangi birisinin hiç birisinin ona eli müdahale etmemiştir veremeyecektir. Bu mucizedir. Onun için Kur'an'ın bugüne kadar kıraatlerinde ve tilavetlerinde bir tek harfi kaybolmamıştır. Farklı okunuşlar bile olsa ki Kur'an'ın dili bunu kaldıran bir dildir. Resulullah da farklı okunuşlarda bulunmuştur. Muhkem kılınmıştır. Yani bir harfi eksik değildir. Bir konusu bir konusuyla çelişmez. Bir ayeti bir diğer ayetle çelişmez. Orada bir bakıma insanların tümünün lehine olan, bir bakıma tümünün aleyhine olan hiçbir hüküm yoktur. Bütün insanlara rahmet ve şefkattır. Ve hani işte modern anlamda evrenseldir tüm insanlığa rahmet olarak gelmiştir. Orada dil, ırk, vatan, toprak, üstünlüğü yoktur. Muhkem! Neden mukem? Çünkü bu Kur'an'ı bir zaafı olurdu Kur'an'da ırkçılık olsaydı. <gülüyor> Muhkem olamazdı o zaman. Şu binayı diyelim inşa ediyoruz. Binanın bu tarafına çok güzel tuğla yerleştirdiniz, harcını çok güzel kardınız, betonunu, işte demirini attınız ama diğer tarafına atmadınız. Yukarı çıktığınız zaman, bina yükü arttığı zaman bir bakıyorsunuz diye deyip diye gidiyor. Bu muhkem bir bina değil. Evet, adı bina ama muhkem değil. Tevrat kitabı ama muhkem değil. Öyle mi? İncil kitap, Allah'tan hakikati gelen bir kitaptır ama bugünkü haliyle muhkem değil. Neden? Çünkü tahribe ve hasara uğramıştır. Anayasalar muhkem değildir. Çünkü insan eliyle, beşer eliyle yapılıyor, Birisi geliyor, yapıyor, insanları onlara taptırıyor, öbürü gelip tekmesini vuruyor, başka bir şey yapıyor. <gülüyor> Muhkem değil. Neden? Çünkü hiçbir zaman bütün insanlara hitap etmiyor. Ya bir ırka, ya bir gruba, ya bir cuntaya hizmet ediyor, onların amaçları doğrultusunda insanlara dayaktırıyor. Ama Allah'ın kitabı öyle değil. Yani daha önce kitapların hepsi de öyle değil. Bunun için rahmet olarak girmiştir lan Kur'an ayetlerinin hususiyetleri gerçekten çok zengindir. Ne ben bunu gerçekten dile getirebilirim, ne de bir başkası. Allahu Teala her dönemde ve her zamanda insanlara ayrı ayrı biçimde kendi kitabının hikmetlerini açar. Kitabın uhkimet ayatuhu Bunun için müfessirler diler ki muhkem oluşu, bunun bir anlamı da, birçok anlamı var. Surelerinin Tertibi Kur'an'ın muhkem oluşundandır. Ayetlerinin sıralanması Kur'an'ın muhkem oluşundandır. Bazıları itiraz de demişlerdir. Ki, hayır, Kur'an surelerine içtihat söz konusu olmuştur. Yani falan sure, falan yerde olacakken, falan yere konulmuş. Ama hiçbir surenin ayeti olacağı yerde olması gerekirken başka bir yere konulmuş değildir. Neden? Tertifidir. Yani Cibril aleyhisselam tarafından Rasûl'e bildirilmiştir ve Rasul aleyhisselam şu ayeti şu suredeki şuraya yazılıyor. Dikkat edin, çok ilginç. Bu insan 23 yıl birçok olayla karşı karşıya kalıyor, işkenceler görüyor, yurdundan uzaklaştırıyor, dağlara çıkıyor, aç kalıyor, sefil kalıyor, günlerce inmiyor Mekke'ye, 3 yıl kendisine ambargo uygulanıyor, ve yıllarca evinden çıkmadığı oluyor. Yani şeyden, şey, Ebu Talib'in Talib bu işte daha oldukları, vazileri derler biliyor musunuz? O derelerden yıllarca çıkmadığı oluyor Resulullah'ın. Günlerce evinden çıkamıyor. Bu hallerde Resulullah yaşıyor. Buna rağmen bütün bu baskılar ve zulümlere rağmen bu insan kendisine gelen kelamı hiç unutmuyor. Hepsi hıfsında ve ezberinde ve kitaba nereye yerleştireceğini bilerek oraya şuraya yerleştiriyor. Hiçbir olay onun zihninden o Kur'an'ın silinmesine sebep olamıyor. Yani teyit Bu da Allah tarafından hem peygamberin korunmuşluğunu hem de Kur'an'ın gerçekten korunmuşluğunu gündeme getirir. Summe <feyyaz> fussilet minle tu hakimin habir. Summe fussilet Pus ile Arapça'da ayırıldı anlamındadır. Arası açıldı. Ne demektir bu? Allah Kur'an'ı kitabı levh-i de semaya indirdiğinde de muhkem bir kitap olarak indirdi. Sonra o kitap Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme müneccemen yani zaman içerisinde ve hadiselere mutabık olarak parça parça indirdi ve her olay, her mesele hakkında ayrı bir şekilde hüküm bir ayet gönderdi. Tafsil bu. Fussilet min hakimin habir. Ha ne fussilet? Ayetleri fussilet, ayetleri tavsil edildi. Yani her şeyle ilgili ayet kendi yerine bak. Ra suresinde bir harf fazlasıyla elif lam mim ra diye gelir. Orada tilke ayatul kitab işte bunlar kitabın ayetleridir. Yani Kur'an'ın ayetleridir. İbrahim suresi yine birinci ayet kelimesi Allah Celle elif lam ra ile başlar. Kitabun işte bu enzelnahu indirdiğimiz bir kitaptır. Sana Neyke? için? Bakın Kur'an ne için indirilmiş Peygamber'e? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kur'an insanlar tarafından böyle bir kitap olarak kabul edilip böyle bir kitap olarak kendisine iman ediliyor mu? İşte Kur'an'a bu şekilde iman etme mücadelesi vermeliyiz. İnsanlar Kur'an'a bu şekilde iman etmedikleri sürece asla Allah onlara nusret vermeyecektir. Ve gerçekten üzerimizdeki zulüm ve aramızdaki ihtilaf ve tefrika kalkmayacaktır. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَا النُّرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى سِرَاتِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Rablerinin izniyle aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna davet etmek için. Demek ki Kur'an'ın indirilişinin maksadı lituhricen-nase minez-zulumat ileydi. Nuh ne diyordu? Ya Rabbi diyordu inni da'ut kavmi leylen ve nahara. Ey Rabbim ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Benim duam Salem Yazidim duai illa sidara. ''Ben davet ettikçe onlar kaçtı ya Rabbi!'' ''Ben davet ettikçe onlar kaçtı.'' Kulaklarını tıkadılar. Salih aleyhisselam herkese davet ediyor. Nuh, Yunus davet ediyor. İsmail davet ediyor, İshak aleyhisselam davet ediyor, Ya davet ediyor. Yusuf davet ediyor. Hepsi davet ediyor. Musa aleyhisselam Firavun'a gidiyor biliyorsunuz Kur'an'da en uzun tafsilatlı olarak parça parça anlatılan en uzun nebevi kıssal kimindir? Musa Aleyhisselam'dır. Çünkü gerçekten Musa Aleyhisselam'ın dönemi, Tuhya'nın şirkin ve zulmün en azgın olduğu bir dönem. Mısır'a giderseniz görürsünüz. O azgınlığı o binalarda, o taşlarda ve o hekellerde at açık okursunuz. Onun için Allahu Teala kullarını imtihan ediyor ve yeryüzünde nebiilerini bunun için gönderiyor. لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَةِ اِلَى نُورٍ İnsanları zulümattan nura için Bu amaçla göndermiş. Gidin kabirlerde okuyun, mevliklerde okuyun, tağutlara okuyun, kafirlere okuyun diye göndermiş. onunla para kazanın, onun üzerinde tartışın, onun şu ayeti böyle midir, onun falan ayeti böyle midir diye indirmemiş. Akledin diye indirmiş. Ama akletmek, iman etmek ve amel etmektir. Bunun dışında bir tanımı yoktur Kur'an için. Olamaz. E sen, insanları nurdan çıkarıp zulümata sokmak için Kur'an'a gidiyorsun insanlara. Bugün gerçekten sistemin hizmetinde olan, rejimin hizmetinde olan birçok dalgavuk, yağcı, münafık, ilim adamı tipleri insanların nurdan çıkarıp zulümata sokmak için mücadele ediyorlar. Onun için geçen sene hatırlarsınız derslerimizde Hazreti Ömer'den de gelen bir söz vardır. Benim en çok korktuğum şey diyor, Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem hadis olarak geliyor, münafık insanın, alim mü dilli münafıkın Kur'an'la mücadele etmesidir. Yani en çok bundan sizin için korkarım diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için dikkat ederseniz herkes o münafıka ne kadar güzel konuşuyor diyor. Ha. Nereden kaynaklanıyor? <gülüyor> Alimul lisan dili bilgili. Takvası yok. Dili bilgili. Tabi Hicr suresi yine eliflem ra ile başlayan bir suredir. Bunun dışında birçok sure bilirsiniz. Bakara Suresi, Enham Suresi gibi surelerde ne yapar? Ee, Ali İmran Suresi gibi surelerde harflerle başlar. Mesela Allah Azze ve Celle Elif, La, Mim, Zalikel Kitab. Bak Elif, la, Mim. Üç tane harf sikretti. Hemen kitaba işaret etti arından. Dikkat ediniz. Hemen Kitaba işaret etti. Nedir? O da Kur'an. La ray Onda ray, şey şüphe yoktur. Muttakiler için hüdadır. Kurtuluştur. Muttakiler için kitap kurtuluştur. Eğer insan kitaba iman edenler müttaki ise onlar kurtuluşa eren insanlardır. Ve insanları zulümattan aydınlığa çıkaracak olan kimseler olmaya namzet olurlar. Öyle değillerse Allah onları öyle namzet etmez. Yani Kur'an'la insanlara hidayet götüren insanlar olmayı nam namzet kılmaz onları. Onlar Kur'an'a inanmalarına rağmen ezilirler ve gerçekten zedil olurlar. Âl-i İmran'da eliflemmim Allahü la, la ilahe illa huvel hayyru hayyum. Burada tevhid gündeme girdi. Diğer yerlerde harflerin tek tek geldi yerlerde Kur'an gündeme giriyor. Surenin bir tanesinde de tevhid gündeme giriyor. Mesela maide suresi yine öyle elif lam mim saat şu arası suresi tasin mim. Tilke ayetü Kitabı Mubin Allah Allah. Bu sefer tasin mim. Hemen tekrar Kur'an gündeme getiriliyor. Kur'anı şiddetli vurgulu bir şekilde gündeme getirmek için Allahu Teala bu şifreli harfleri kullanıyor, indiriyor. Bunda bir hikmet var. Çünkü Kur'an, yani ben bilmiyorum size derslerinde bunu söz ettim mi? Her zaman mücerret olarak kulak ve akıllı anlaşılmaz. Kur'an'ın bazı hususiyetleri vardır ki o kalple anlaşılır. Diyeceksiniz ki nasıl olur bu? Onu kalp ve gönül fethmeder, fıkh eder. Öyle mi değil mi? Şimdi mesela şuradan bir uygulama yapalım, kasıt. Elif, lâm, râ, tilke âyâtul kitâbil mûbîn diye okudum. Ama bir de şöyle okursam. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lâm, râ, tilke âyâtul kitâbil mûbîn إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك Nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bimaa ouhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kuntum min qablihi min Mesela şimdi Kur'an'ın tilavet ve okunuş tarzları ayrı bir anlama düzeyinde insanı hidayete erdirir. Onun için Kur'an Allah azze ve celle Resulüne indirdiği zaman. Varatil-Kur'ane <gülüyor> tertila. Kur'an'ı tertil ile oku. İnne <gülüyor> sanulki aleyke kavlen sakinla. Sana ağır bir söz yükleyeceğiz, indireceğiz ey Muhammed. Utlu ma uhiye ileyke min kitabir <gülüyor> rabbi. Sana Rabbinin kitabından indireli tilavet et. Dikra bismi Rabbi kellevi halak. Seni halk eden, yaratan, variden Rabbinin adıyla oku. Allah Allah. Bunlar hep türleri. Onun için Kur'an'ın ayetini anlam olarak mücerret atla yüklediğiniz zaman insanda sebep olacağı hidayet ile Kur'an'ın tilavetini, lahnını bestesini değil mi, onun tabiri caizse mûsikisini diyorlar. O telhin, lahn, tegannî, yani onu güzel peygamber okuduğu makamda okuyarak insan zihnine ve aklına yüklene bambaşka bir hidayet düzeyi oluşturuyor insanların. Bu lan Kur'an onun için harfleri zikrediyor ama harflerle kuru kuru okusun diye zikretmiyor yesin, şimdi burada ne oluyor, o ses kalpte, zihinde, nefiste bir tesir uyandırıyor, onu sarsıyor, zıngır zıngır oynatıyor yerinden, o bakımdan o tilavet hidayeti bambaşkadır. Dün bir kısa okuyorduk, bir genç, e, insan zengin varlık sahibi birisi Basra civarlarında gemide seyahat ediyorlar, yanında cariyesi işte, adamın yanında küpleri, şarapları, bardakları, cariyesi tıngırdatıp çalıyor, adam da içiyor işte, cariyeye mest oluyor, içiyor. Orada da bir tane delikanlı varmış, delikanlıya demiş, ya sende de böyle güzel şeyler var mı? demiş, yani benim cariğimde bu kadar güzel hususiyetler var, sende de var mı? Demiş, ben de onda daha güzeli var. Nedir? Bir, bir ayet okuyor. Allah Allah! Adam diyor ki, Allah Allah! Şimdiye kadar hiç sanki bunu duymamıştım bu ayeti. Günahkar, hiç gideceğim Müslüman. Atıyor yarındaki şaraplardan bir kısmını denize. Daha azı var mı diyor? Evet, daha güzeli var diyor. Biraz daha okuyor. Kulü ibadiyatıne ame esrufu alembusihim. La taknatumül rahmeti la daki ey nefislerne zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları başlayacak. Öbürünü de atıyor. Alıyor, alıyor. Udu kızıyor kadının elinden udu alıyor ve udu kırıyor Bu kısa i̇bn Recep el-Hanbeli anlatıyor. Detay-ı fil isimli kitabında. Udu atıyor. Sonra o çocuk bir ayet daha okuyor. Fakat şimdi ayeti okuyunca diyor ki tövbe ettim artık ben. Anladım gerçeği. Hakikaten ne olduğunu anladım. Adam bir bağırmayla bağırıyor. O bağırışıyla adamın canı çıkıyor. Yani ben ömrünü boşa geçirdim. Allah'ın bu güzel ayetleri varken o cariye şarkı söylüyor ona. Cariyenin şarkı söylemesi ne? O genç öyle bir Kur'an okuyor ki adam gidiyor. Onun için El-İmam El-Vahidi müfessirdir. Katle kuran Kur'an şehitleri Kur'an maktülleri diye kitap yazmıştır. Onun için birçok eski zahit, eski abidlerin hayatını okuduğunuzda Kur'an ayetleri okunduğu zaman çatlamış ölmüştür. Dayanamamıştır. Böyle insanlar gelmiş, geçmiş yani bu ümmet böyle insanlar görmüş. Yani Allah'ın ayetine dayanamamış. Onun için tilavet hidayeti bambaşkadır. Şimdi hep anlam bir Anlam, bilim, hermonetik falan filan. Hey kardeşlerim siz oturup Kur'an'ı güzel okuyor musunuz? Kendinizi Kur'an'la tedavi, terbiye ediyor musunuz? Hayır, sen ne yapmaya çalışıyorsun Kur'an'dan? Prof oluyorsun, doç olacaksın, doçent olacaksın, şöhret kazanıyorsun. Baksın bu şöhret. Hangi makam, hangi rütbe, hangi şeref Kur'an'ı öğrenmek ve Kur'an'a hizmet etmek, o kitabı insanlara götürmek kadar yüce olabilir. Ne gerek var ya? Allah, makamların en yücesini Kur'an öğrenen ve öğretene vermiş. Hayrukum men tealleme'l Kur'ane ve alleme'l. Sizin en hayırlınız, Kur'an öğrenen ve öğretendir. Bu ilim sahipleri için, sosyal hayatta, ailevi hayatta sizin en hayırlınız, ailesini en hayırlı olandır demiş. Bu arada da onu sevmiş. Makama göre makal var. Dolayısıyla Kur'an'ın sırf ayetleri ve harfleri ve manaları yani zahiri manalarını insanı hidayete götürür zannetmek eksik bir anlayıştır. Bakın Kur'an'ın tilaveti çok önemli olduğundan Rasul sallallahu aleyhi ve sellem güzel sesle tilavet ederdi. Kur'an'ı sesinizle güzelleştirir bir diğer rivayette der ki Rasulullah yani sesinizi Kur'anla ile güzelleştirin. Birçok sahabi Kur'an okurken melekler inmişler ve evini kuşatmışlardır. Hatta öyle ki gökyüzüne kadar bir nur böyle yükselmiş ve ashab bunu görmüştür. Yani bu türlü mucizeler olmuş. Hatta iki tanesi giderken nur beraber gidiyor önlerinden ayrıyorlar. Onun önünden giden nur onun önünü aydınlatıyor onun önünden giden nur, ışık onun önünü atıyorsun. Bunları sahabe hevatürle rivayet İşte Kur'an ehli olan insanların hali bu. Allah'ın keremi ve fazlı geniştir. Kim o makama gelmişse, o onu hak etmişse Allah lütuflarda bulunur. Bu bakımdan biz <gülüyor> elif, lem, rayı izah ederken sırf onu harf olarak okumak olarak anlarsak çok yanlıştır. Evet, harftir, ancak onun tilaveti kalbe bambaşka bir anlam getiriyor. İnsanın gönlüne bambaşka şeyler getiriyor. Ve gerçekten e, duygusal olarak, zihinsel olarak insana ahiretin kapılarını öbür tarafın pencerelerini açıyor. Burada da allah Alem bu gibi hikmetler vardır. Allah onun için bazı sureleri Sadece şifreli ayet, harflerle indirmiştir. Bu harfler üzerinde fazla durmayacağım. Ancak bir husus daha var, ona da dikkati çekmede de yarar vardır. Kur'an'da elif, lam, mim gibi, k, hâ, ya, ayn, sâd gibi harfler zikirebilir. Meryem suresinin başında olduğu gibi. Bir de ha başlayan sureler vardır. Zayıf bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: Şeyebetni Hudun ve Ahawatuh. Hud suresi ve kardeşlerini beni ihtiyarlattı. Zayıf bir rivayet bu. Yani ibret için zikredilebilir. Ghafir Suresi, Fussilet Suresi, Şura Suresi, Zuhruf Suresi, Duhan Suresi, Jasiye ve Ahkaf Suresi Ha Mim ile başlar. Şimdi Ha Mim değil mi? İnsanı okuyacaksın Ha Mim diye. Şimdi araba gitsen, Ha Mim Desen, Arap ne diyor bu diyecek sana, Allah Allah, yani Araplar böyle bir dille hiç konuşmamıştır, onun için bazıları diyorlar ki, Hikmet Zeyveli gibileri, diyor ki efendim, Kur'an zaten Arap'ın kullandığı dili, üslubu ve gelenekleri, kısaları kullanmıştır, yani ondan istifade etmiştir. Ne anlamı kaldı mucize olmasının uzuma? zaman? Resulullah namazı müşriklerden öğrenecek. Onların mantığına göre Allah da müşriklerden kısalar hikayeleri derleyip toparlayacak, tasnif edip, tehlif edip Hazreti Muhammed'e gönderecek. Bu nasıl bir mantık ve anlayışı? Ama Resul sallallahu aleyhi ve sellem Araplara hamim demiyordu. Hamim. <gülüyor> Belki böyle okuyordu. Çünkü bu kıraatler Müslümanların tevatürle naklettikleri kıraatler. <gülüyor> Tenzilul kitabı minellahil azizil alim. Resulullah gidip böyle okuduğu zaman insanlara, insanlar mest oluyordu. Yoktu böyle bir kelam. Ne bir şiir böyle okunuyordu, ne bir şarkı böyle okunuyordu, ne bir gazel böyle okunuyordu. Hiç kimse böyle bir şey okumuyordu. Nasıl bir şeydi bu? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Mekke'nin kafirleri, müşrikleri içinden, tabi o Hanifti, çıkıverdi ve başladı.